Aşk olsun ...erkekleri konu alan bir gösteri sunacağız. İçinde biraz aşk, biraz heyecan... ...biraz ihanet olan bir gösteri. Anlayacağınız gösteriden çok bir çorba. Ne çorbası? Karışık sebzeli mevsim çorbası. Bizim gösterimizde çorbanın ne ilgisi var? Geri zekalı. Geri zekalı senin babandır. Oyun böyle mi maçlıyor lan? Ha? Senin çapında bir aktör... ...oyunda ilk cümle olarak bu senin söylediklerini mi ha? Çık seve, çık seve. Geçti seyircinin karşısına biraz aşk biraz kıskançlık biraz kül biraz duman o benim işte onu öyle demezler canım biraz anağın biraz baban o kendinlikte <gülüyor> evet konumuz kadınlarla erkekler ve erkekleri tanımaya başladık bile o ne demek oluyor durup dururken birbirinize girdiniz hemen kavga ilkel mahluklar kaba yaratıklar ne olacak kim canım onlar tanıyamadım kim olacak efendim? Siz erkekler. Nevra'nımızı affedersiniz ama siz bize erkek diyemezsiniz. Oh, oh. <gülüyor> <gülüyor> siz bize ilkel diyemezsiniz canım. Bal gibi derim. İlkel siz erkeklerin yanında anayasa profesörü gibi kalır. Nevracım lütfen biraz sakin ol Sadece oyunun girişi gereği öyle konuştu. Dokunma bana. Aman ne oldu? Dokunma bana. Aç. Sıkışınca hemen. ...kava kuvvete başvuruyorsunuz değil mi? Evladım sana gelme! Bu üstüme, burada gelme. Allah! Burada da erkek burada da! İmdat! Adam öldürüyorlar! Ay çok affedersiniz... ...kadın öldürüyorlar! <gülüyor> Ay ne erkekmişim be! Tamam <gülüyor> bir dokundum kadın... ...ne hale geldi be! Kadın da kadın ama... He. ...yani bilmeyen başka bir şey... ...ilave etmeme gerek var mı? ...kadın denen yaratı ...hep birlikte tanımaya başladık işte. Ne kadar bilge bir kişiliği var. Bağışlayıcı, saate zarif, kibar. Kibar senin anamdır. Anam benim be. İmdat! Alo orası Lapey Fransız Akıl Hastanesi <gülüyor> <değil> mi? Burada gidi mi? Efendim kainatın yaratılışından bu yana. Nedense kadınla erkek hep birlikte. Ama zaman zaman kucak kucağa... ...zaman zaman böyle gırtlak gırtlak. Aman! <gülüyor> Yeter be. Kadınlar erkekler. Başka şey bilmez misiniz? Siz, Anladık. Kadınlar havadan gelmiş. Erkekler Adem'den. Peki biz nereden geldik? Vallahi siz herhalde ahlak zabıtasından geldiniz canım. <gülüyor> Nasıldı bakayım içerisi? kalabalık mıydı? Nasıl olacak? Tele kızlar, erkek kızlar, için sızlar. Ahlaksızlar. <gülüyor> <gülüyor> Açtan söz edecekseniz bu işi yalnız kadın ve de halledemezsiniz. Bizi de unutmayın. Tamam mı tatlım? Ya bana bakın ben acaba şimdi Eğit olmuş muyumdur demek. Hadi sen de yakıştırma evet, kendine böyle şeyleri söyleyeyim. evlerden ırak. Evet efendim. Ne diyorduk? Medeni olduğunuzdan bahsediyorduk efendim. Buyurunuz en medeniiniz. Nizi var çocuğun? Kemiksiz bir çağdaş. <gülüyor> Yapma. Hiç yakışmıyor Nevracığım aynice o sizden mi bizden mi belli değil ki Ortalıkta bir yerde dolaşıp duruyor zavallıcık tamam, ya Tamam tamam Oyunumuzun adı aşk olsun Ana konusu aşk Nedir kuzum bu aşk Bence aşkı öyle uzun uzun tarif etmemize gerek yok Atalarımız öyle güzel tarifler yapmışlar ki aşk konusunda Örneğin aşkın gözü kördür. Büyük kinler büyük aşklar doğru Aşıka Bağdat sorulmaz Aşık adam aşık madamdan daha iyidir <gülüyor> Bu nedir annem bu nedir Ata Atasözü? Aa, hiç duymamıştım. Valla duymanıza pek imkan yok çünkü şimdi yazdım. E şimdi atasözü oldu mu bu? Şimdi olmadığı gibi ileride de olmayacak. Çok kötü oldu biliyorum. <gülüyor> Aşk öyle yüce bir duygu ve kavram ki... ...yalnız sözleriyle kalmamış. Edebiyatta, şiirde hep ondan söz edilmiş. Örneğin? Hunu ciğerle memluca mizer olmadansa... ...bilin ki sağ rahatır şiirkesle sağgar olsun. Amen. Anam öyle bir şey söyle ki içinden bari bir kelimesi anlaşılabilir olsun. Oysa halk ozanlarımız ne güzel şeyler söylemişler. Aşkın aldığı benden beni, bana seni gerek seni. Ben yanarım günü günü, bana seni gerek seni. Açık, net. De daha modern bir şey olsa daha iyi olabilir gibi geliyor bana. Nasıl gibi? Şöyle ki, bahçelerde maydanoz. <gülüyor> Bu ne acayip lazivert. Gel bana bazı bazı. <gülüyor> Çok teşekkür ederim Bu çıldır <gülüyor> alkışlar Sağ olun var olun Nevracım Büyük çoğunluk anladığına göre Hata bizde canım <gülüyor> Herhalde derin bir anlam içeriyordu Herhalde. Bu da aşk bunun neresinde Onu anlayamadık Hangi aşk bunun? Aşkta ilgisi yok oğlum A, Bu ne bu? Bu Parklar Bahçeler Müdürlüğü ile ilgili Bahçede maydanoz çıktı. için evet. imza ettim Anne imdat <gülüyor> Ana konumuz aşk olduğuna göre Ana malzememiz kadınla erkek E tabi erkek dominant olduğuna göre de Önce bize bir erkek gerek De nerede o erkek? <gülüyor> e şurada kadın kadını konuşuyoruz şurada kadın kadını konuşuyoruz <gülüyor> ...çusunu alalım mı? Alalım. Ah yavrum Aman. gelişini seveyim. Aman. Şu kendinden emin adımlarla ilerleyişine bakınız. Şu duruştaki görkemli ifadeye bakınız. Analar ne aslanlar doğuruyor be! Erkeğim benim be! Yani hiç aslan görmesek aslan diye yutturacaksın. Ne yapayım insan diye yutturamıyorum anacığım. <gülüyor> Bizden bu kadar pes bir de sizin örneğinizi görelim Görelim yaratıkların en güzeli kadın Ay bu piliç be <gülüyor> Şu güzelliğe bakın şu duruşa bakın şu zarafete bakın Şu merdivenlerden salına salına inişe bakın Maşallah analar ne aslanlar doğru ya e Olmadı ki şimdi bu laflar erkekler içindi buraya uymadı ki Oysa da söyledim ...uymasa söyledim. İşte bir onu yapamazsınız canım. Neden? Onu anca biz erkekler <gülüyor> söyleriz. Evet. Şimdi diyelim ki... ...şu güzel yaratık... ...şu yönden şu yöne... ...nazlı nazlı yürüyor. Erkek de piposunu tutturarak aksi istikametten geliyor. Aman o ne? Karşılaştılar. Bir an duraladılar... ...göz göze geldiler. Ah... Çiftimizi karşılaştırdık ama hmm. acaba birbirlerinden hoşlandılar mı? Acele etme hayatım. Hmm. Şimdilik sadece birbirlerine bakıyorlar. Tamam. Hmm. Bir dakika. Bir erkek bir kadında ilkün neye bakar? Ben bir kadının ilkin göğüslerine bakarım arkadaş. Hah. Evet. Ayı. Kaba bir erkek bu. Ayıp. Ben kibarca kalçalarına bakarım. <gülüyor> Hemen niye kızıyorsun canım? Ne demişler yemeğin salçalısı kadının kalçalısı. Obur ayı. Evet itiraf Hı. ediyorum ayıp oldu özür diliyorum şöyle düzeltiyorum pantolonu gösteren ütüdür... ...kadını <gülüyor> gösteren gözüdür gözdür... <gülüyor> ...anam göz... Göz. <gülüyor> Çünkü ...göz aynadır göz... ...göz nurdur o düşündüğünüzün göz. nuru olmaz... <gülüyor> A gözümün nuru A Gözümün nuru hala bakışıyorlar Düşünüyorlar birbirlerini algılamaya çalışıyorlar Ne düşünüyorlar ayol Gel onların kafa sesleri olalım bakalım ne düşünüyorlar tamam. Hoş bir kız Yakışıklı bir adam Kıvrak bir yürüyüşü var belide ne kadar ince kum saati gibi Dünyaya boş veren bir hali var Pipoda kişiliğine ne kadar yakışıyor Evli mi acaba Hayret değil. İnce eller sık dokur biri olmalı. Yoksa şimdiye kadar çoktan kapar kaçarlardı. Belki de hayal kırıklığına uğramış bir duldur. Görülüyor ki ilk karşılaşan kadınla erkek önce bakışır sonra düşünür. Daha sonra hayvanlıktan kalan bir atavizmle, davranışlarla ve işaretlerle birbirlerine sinyal verirler. Şimdi gelin bu davranışlara hep birlikte yorumlayalım. Sizi buralarda ilk kez görüyorum. Kimsiniz kuzum? Siz de benim dikkatimi çektiniz. Pek boş verilecek bir insan değilsiniz. Benim bazı alışkanlıklarım vardır. Güzellikten hoşlanmak da bunlardan biri. Bir turist kızdan aldım bu yüzüğü nişanlı falan değilim. Çok ciddi önemli bir adamım ben. Bu kadar işimin arasında size zaman ayırabilirsem ne mutlu size. Ama ben de değerim doğrusu. Evet. Hiç fena değilsiniz doğrusu. Gururuma çok düşkünümdür. Yalnız beni bir kadının dizleri dibine kıvrılıp kalacak kılıbık bir erkek de sanmayın. Sert olmayın incitmeyin beni. Sevgiye ve şefkate ihtiyacım var. Farkındayım. Üşüyorum. Yapayalnızım bu hayrat dünyanın ortasında. Ben seni ısıtırırım anam. Ya! Aman aman aman. Güpegündüz sokak ortasında... ...genç bir kadına tecavüz ediyor. Sen hayatında tecavüz nasıl olur görmemişsin galiba. <gülüyor> Bevracım Zeki oyunumuzun... ...yeni bir aşamasını vurguluyor. Ayol neymiş bu yeni aşama? Yavrum biz burada aşkın ile de romantik mü göstereceğiz ya. Ne yapacağız? Oho. Kadın erkek ilişkisi bu hayatın platonik başlar. Romantik sürer. Ne? Yatakta biter. Oh. <gülüyor> Sema gel. Sana bizim evde bir pul koleksiyonu var, onu göstereyim tamam mı kardeş? geldiniz Ya seveciniz Ya seveceksiniz Yemedinizse henüz, bir gün ki parayı bastırıp geldiniz Bilmi ki bu oyunu oynayacağız Bensiniz de beğenmeseniz de Çaresiz sen İşte şimdi Göreceksiniz Kadınla erkeğimizi karşılaştırdık Bakıştılar, tanıştılar, anlaştılar İleride nikahlarına gideceğiz Düğünlerini göreceğiz Balaylarına katılacağız Hatta boşanma davalarında bile bulunacağız Ama biz hepsinden önce Bekarlıkta her erkeğin başından geçebilecek bir olayı Vurgulayalım istedik Hakan abi Hop. Kahveye geliyor musun? Çocuklar oyuna bekliyor. Neyse imkanı yok. Bugün bizim Oktay'ı ilk defa genele eve götüreceğim lan. Yapma ya. Milli Allah. mi oluyor? Olsun oğlum artık ya. Tabii ya. Koskoca adam oldu. Hala bir kız görüyor. Yüzü kızarıyor be. Doğru valla. Dün fıstık gibi bir sarışını da tanıştırdım. E? Gitti elini sıkacağını burnunu sıktı. <gülüyor> Babası oradan pencereden bakıyor. Az daha dayak yiyecek ki cadde ortasında ya. Hakan abi. Heh. Sekiz numaraya götür. Mehtap diye biri var. Harika. O götüreceğim sağ sağ ol. Helal olsun sana. Abi, Mahallenin bütün gençlerini sen taşıyorsun. Valla helal olsun ya kız. Alt değilsin. Hakk <gülüyor> Ne diyorsun lan sen? Gel lan bakayım buraya. Akın abiii. Hop. Akınım abiii. Aslanım abi Oktay gel burdayım gel. Akın abiciğim. Akın abiciğim beni çarptırmışsın. Koşaraktan geldim abi. Abi seni çarptırdım Aslan Oktay be. Bana bak Oktay. Sen artık büyük adam oldun tamam mı? Dünyayı tanıman lazım ha. Ya sen bana büyük adam oldun diyorsun. Babam diyor ki ulan sen bir türlü büyüyüp adam olamadın diye. Bana karıştırdım şimdi. Adam mıyım babam mıyım? Yok sen oldun oldun. Sen babana bakma ya. Ben babama bakmama. Bak. Bakma ya. Bir kuruş verirsem namusudun be. Babana baksın be. Beş tane fabrikası var ne para. Öyle değil geri zekalı. Yani adamın söylediklerine boş ver. Öyle boş ver. Bugün seni fakülteye götüreceğim. Bakın <gülüyor> hafifle Baniyek mısın Akan Hafizan ya? Niye oğlum? Ben daha liseye geçmedim hangi fakülteye gidiyorum daha? Evladım bu fakülte başka fakülte. Bu fakülteye girmek için lise mezun olman şart değil. Ne fakültesi bu? Bu hayat fakültesi. Bitirince ne oluyor? Böyle biraz tuhaf oluyor. Akan Hafizan baniyek mısın Akan Hafizan ya? Niye ya? Hiç böyle meslek görmedim. Ne mesleği? Adamı diyorsun ki fakülteyi bitirdiniz ne iş yaparsınız diyorsun. Hı? Biraz tuhaf olurum anamda. Akan <gülüyor> Oğlum meslekle tuhaflığın ilgisi yok yani fakülteden çıkınca biraz tuhaf oluyorsun. Ah ana ha. kolay mı be? O kadar senin arkadaşlarınla aynı sıraları paylaşmışın. İnsan çıkarken ne tuhaf olur mu? Ne sıralar olan? Hangi sıralarla? Dersler sıralarda yapılmıyor yok mu? Yok oğlum sıra bura bu fakültede. Dersler ayakta mı yapılıyor? İster ayakta ister yatakta. La kalbi zemman bu sıra la kalbi ya? Yatakta ders olur mu? O kadar yere kaç kişi var? Bir kişi iki kişi üç kişi. Sınıflar iki kişilik mi? Aa erkeğe bak. Sen daha fazla istiyorsun lan? Anlamadım ki neyi mi daha fazla istiyorum? Öğretmenleri. Yok ben öğrencileri diyorum. Öğrenci sensin hıyar. Her hıyara bir öğretmen de düşüyor. Oğlum söyledik işte. Bir, iki, istersen üç. Vay be milli eğitim ne kadar gelişti be Halkın abi <gülüyor> be. Benim donum gül kurusu. çiçek çiçek yadağımın örtüsü. Şimdi ben giriş sınavlarında başarısız olursam ne oluyor? Bu fakülteye giriş sınavla değil ki. Neyle? Sırayla. <gülüyor> Sırayla be kardeşim, bittirme yahu. Haftayım, haftayım az biraz. Ya, çekelim biraz da biz bakalım be. İyi ki bakmakla olsaydı kediler ciğerci dükkan açardı. Bastır paraya gir içeri, kuru. Anne, manyak aşan geldi mi? Hadi oğlum, hadi oğlum bakanlar çekilsin. Başbakan geldi. Kavgamız yaşam kavgası Anlamadım ki ben şimdi bunu döner sermaye mi oluyor bu böyle? Niye döner sermaye olsun? Ne bileyim şimdi her sınıfta bir tane öğrenci var kaç para hacı raf ben seversin bu fakültte batar abi. Oğlum öğrenciler tek tek ama sınıflar çok. Öğrenciler boyuna gidip geliyor sürümden kazanıyorlar. Hmm, başarısız öğrencilerimi sürüyorlar. Değil yavrucuğum tahsil süresi kısa sürüyor. Ne kadar sürüyor? 10 dakika 20 dakika bilemediği yarım saat. abi <gülüyor> Rakala bir sen ya. O kadar tahsil süresi mi olurmuş be? İnşaattan düştük biraz kafayı vurduk ama o kadar da gerçek değiliz artık. Bir fakültede ne kadar sürüyor biz de biliyoruz artık. Ne? ne kadar sürüyor? Dört. Dört ne? Onu bilmiyoruz işte oraya kadar. <gülüyor> Oğlum olur mu dört ne olabilir? Düşün bakayım. Uzun ama işte. Ha. Dört sene dört ha. sene. Ha. Gördün mü ya bu fakültede dersler ağır. Öyle senin dediğin gibi dört sene sürerse... ...öğrencilerim hepsi tüberkülozdan gider lan. Olsun ama ben biraz kalın kafalıyımdır. Benim gibi biraz uzun sürtün. Tamam ne kadar sürsün senin için? Üç daha sürsün. Oktay bana öyle geliyor ki... ...senin ders üç dört dakikadan fazla sürmeyecek. Hayır öğretmenler <gülüyor> çok mu kabul Bildiğin gibi değil. Hepsi birinci sınıf. Usta kalite. İnşallah sert değillerdir değil Kim? Mi? Sert olurlar bu Yumuşacık be pamuk gibi pamuk. pamuk. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Bayalayacağım lan seni. Allah aşkına çekil. Gel, gel. Allah aşkına çekil. Benim elimden müşteri almak ne demekmiş göstereceğim. Bayım durun. A, elimi mu e dışı, şey e Sen kapıda nöbet tutarken ben günde 30 marka kesiyordum. Dibi yutu tutmuş. Kay. Zeynep, yürü evladım. Ee, bu manyaklar gene mi tırmalaşıyor Sana ne be? Sus kız, yürüyen çıngra. Ankaralı. Buyur. Mahallenin iki misafiri var, iki muzlu füt. Okey dosti. Bana da bir damak, çam fıstıklı büyük. Tamam. Sen de içime düşeceğin kartli dükk. Hadi be. Vay be, babanla mı bu vakit dedemle oluyor? Tabii ya. Fener Hacı bizi uyuttu be. Niye ne dedi? Teknik üniversiteden mezunum diyordu bana. Oktay belli olmaz. Üstüne gitme adamın. Belki hem buradan hem teknik üniversiteden mezundur oğlum. Ben yalnız burada okuyacağım. Buradan mezun olacağım. Ondan sonra bir daha okumayacağım abi. Valla sen bilirsin de iş bulman biraz zor olacak. Olsun. Baktım iş bulamıyorum. Ben de bu fakültede öğretmen olurum abi. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Masterimi yaparım abicim. Olmaz gibi. evladım. Bu fakülteler erkek öğretmen kabul etmiyorlar. İlk ben olurum. O zaman ameliyat olman lazım. Ne ameliyatı? Hani böyle cırt. Ehehehe! Akınap izlenme! Niii! Yakınap izlenme! Niye yavrum? Öğretmen olmak için illa cırt! Öyle mi olmak lazım? E peki seni bu ayı gibi halinle hangi genel kabul edecek acaba? Hangi genel ya? İşte gidiyoruz ya! Senin fakülte dediğin genel ev miydi? <gülüyor> Tabii ya! Aaa ne? Ah hensin nesin! Bizim mesleğimiz çok şerefli bir meslektir. Biz kimseyi aldatmayız! Kakasetelerde okumuyorsun! Herkeslerden çok vergi veriyoruz! Sahtekarlık, riyakarlık yapmayız! Yapmayız, yapmayız da! Rukiye abla bizim meslek hayvanlıktır diyor Hah. Güleyim barim hayvandan hiç bu olur Sen hiç fahişe tavuk gördün <gülüyor> Konsumatris ineğe rastladın Hayır ama eh. Ördekte biraz ci veleklik vardır ha, Diyeceğim o ki bizim herkese faydemiz vardır kız Eee demek ki biz lazımız Tabi lazımız kız tabi lazımız Yediden yetmişe herkesler bize muhtaçtır anlarsın Gel benimle. Ya yürü Oktay, fıtık ettim beni ya. Allah Allah. Yürüsene olmuyor Ay sen yalnız fıtık oldum ben burada. Bütün hastalıkları birden geçiriyorum da abicim be. Ne gibi ya? Heyecan şu bağırsağıma bak, nasıl atıyor be. <gülüyor> Aa, ne varsa acaba orada Aa, İnce bağırsak. Bu kadar geldi bumbar olacak değil ya incedik incelik... Barbatın. O şeyden doğru acemiliktendir. Bana da öyle olurdu. İlk geldiğim zamanlar böyle. Merak edilecek bir tarafı yok. Beni takip et. Hadi yavrucuğum yürü. Ay bu erkeklik ne kadar zor bir şeymiş aman Allah'ım ya. Evet abi. yürü Hatice. Olmasam mı ne yapsam diyorum kendi kendime Gelecek ya. misin gelmeyecek misin oğlum? Geliyorum da. Orada kimseyi rastlamayız değil mi? Kime rastlayacağız? Babama falan rastlarsak. Oğlum sen manyak mısın? Babanın genelde ne işi var ya. Gelmez değil mi? Gelmez. Onun metresi vardır. Yürü. <Gülüyor> Kim bilir onun metresi kaça gidiyor? Bakın abi! Oh, annem! Annenin ne iş var oğlum burada? Annen evlili mi ya? Unutuyorum işte. Evet. Ben eve gidince annem anlamaz değil mi? Nereden anlayacak? Alnında mı yazıyor canım? He, bu da şey yapınca belli olmuyor. Sen böyle bir bakışta işte, babanın ne yaptığını anlıyor musun lan? He, işte, ben de neden anlamıyorum diyorum. Yürü be! Ha! Ha! ha. ha. ha. ha. ha. <gülüyor> ne oluyor? Aman abi fakülteyi batmışlar. Yahu ne alakası var? Memur bey senin üstünü aramak için duruyor orada be. Aman ben gide kalanıyorum. Olmaz öyle şey. Erkeklik kolay değil. Muhakkak aratacaksın üstünü ha. Altını da arayacak mı? İstersen altını da ara. Esasında altında bir şey yok. Üstünde ne var? Üstünde para var. Sen öyle dedin ya üstüne para az dedin. Öyle çünkü. E, yok sen. karı senin üstüne para verecekti. Ne mi oluyor? Nesin olur ya? Kadın benim üstümü beğenmiyor para veriyor. Ben kadının altına mı para veriyorum? Bir haberi fe manyak. Anlamadım ha? ki altı üst oldu. Selamünaleyküm abi. Ben ben gide kalan ben <gülüyor> ben <bir> Oktay, yok, he? Benim de girdiğinden beri. abi Oktay, şimdi girince heyecanlanma kökka. Nasıl gelince ya? Yani içeri gelince heyecanlanma. Böyle daha önce çok gelmişsin gibi yap tamam mı? Çok tecrübeliymişsin gibi yap lan. Ben böyle adamı gibi yaparım. Açlarım ben. benim be. Dayı dayı gelirim ben Tamam be o zaman be. ya. Keranici dayı olurum. Tamam dayı. Bir, acı. tamam, bir hadi, tamam. Ha. Açıyor. <gülüyor> Değerlenme ben de bana ne yapayım ya? Da, <gülüyor> elim manyağıyla uğraşamam. Ben gidiyorum ya bana ne yapayım ya? Ne huysuz hafifin Ya bunun huysuzluğu bu kaldı. Seni sokağın en güzel evine götürüyoruz be. Hı. deniz görüyor musun? Dilişi nerede tanıyorsunuz? Yok sen? yok ev diyorum deniz görüyor mu? Manzarası güzel mi? Hidrofollu mu? Çarşıya pazara yakın mı? Asansörlü mü? Ulan araplara kiraya mı vereceksin? Sana ne evden ya? Evde şey etmeyeceğiz mi? Evladım bak, şey bak ev güzel dedikse yani içindekiler güzel. İtalyan mı bileyem almışlar? İçindeki kadınlar güzel kadınlar. Evin içinde kadınlar da mı? Var tabii ya. Hele bir mehtap var. Ah be. Mehtap be. Mehtap evin içinde mi? Tabii ya. Ah. Akınavizim manyak <gülüyor> mıdır Akınavizim ya Niye? Metap kızındı be o evin içindeki onun oğlum o Foster Foster oğlum Metap kadın kadın güzel bir kadın çok güzel bir kadın ben daha önce üç defa çıktım ona ya hepileden mi nereden <gülüyor> Metap hepileden mi çıkardı? Hayır be hey be Şişt, abi. Hı. şimdi ben bir girdim içeri diyelim böyle ya. kadın elini falan tutarsam kızmaz değil mi oğlum erkek olacaksın dedi göle el tutmayla erkek olur mu ya olmaz değil mi olmaz daha fazla bir şey yapmak lazım mesela. Saçını da çekerim ben. Senin gidişin mi bakım benim? Senin gidişin ya? Yavrucuğum, kadının beline sarlayacaksın. Beline! Bak ben kadın beline mi sarılırım? Ha! Bak kadını mı yatırırım? Ha! Ben kadını yenerim. Ha. Hiçbir kadın beni yenemez. Tamam mı? Yürü be. Yürü be. Yürü be. Tamam, Akın abi. Evet, Sakın tamam. buraya geldiğimizi kimseye anlatma. Bak, Oktay. Gayet normaldir bu. Erkekler belli bir yaşa geldiklerinde... ...tamam mı? Evlenmeden önce böyle yerlere gelirler. Bunun korkulacak bir tarafı yok. Tamam mı canım? Tamam mı? Gene de sen kimseye anlatma. Tamam mı canım? Yahu niye çekiniyorsun oğlum? Bilhassa sizin evde kimseye anlatmanı istemiyorum. Niye? Üzülür şimdi kızcağız. İki yatıp kalkıyoruz. Neler öğretti bana? Kim? Ablan, Zehra. <gülüyor> duyduk duymadık demeyin havalar sıcak gidiyor abur boru yemeyin yüce kralımızdan size bir müjde var davet var güzel prensesimize parlak bir talip var hadi yine iyisiniz bol cümbüş var haftaya bir kahraman geliyor prensesi almaya bu bir adet olacak bundan böyle çağlar boyu görücü usulüyle evlenecek insan soyu duyduk duymadık demeyin ey hali, ey millet prensese mutluluk prensin beline kuvvet güneşin yedi rengini taşıyan insanlar ey bulutların sevincini tanrıların neşesini meleklerin bestesini bize ileten beyne huzur kulağa şükür kana kuvvet göze ferbatma zila veren eşsiz sanatçılar dansınız bittiyse astırın hepiniz toz olun çabuk Ey adaletin temsilcisi, olgunluğun simgesi, halkın sevgilisi, manyak kral. Neye kaldın lan çocukları? Sevgili kraliçem, biliyorsunuz çok önemli bir husus var. Aveti var, makarna var, kuskus var. Sofralar kuruldu, şaraplar konuldu. Birazdan komşu ülkelerden birinden soylu bir prens gelecek... ...ve sevgili kızımız Prenses Paspalya ile evlenebilmek için... ...kendisini bize beğendirecek. Evet Aziz Kral çok haklısın. Öteki adaylar final sınavlarında elendi. Huzurumza ancak bu prens geldi. Şimdi bunlara geçelim, damadımızı dikkatli seçelim. Elbette. Çünkü anasının durumu ortada. Ne varmış ulan senin durumunda? Oh, ne filozoflar, kahinler, yüksek müneccimler istediler. Beni de varmadım. Fena mı? Seni kraliçeler gibi yaşatıyorum. Başka ne yapayım? Başka ne yapacağını ben mi öğreteceğim sana? Tacından tahtından utan. Ey rüzgarların ıstığına... ...şimşeklerin ışığına, çorbaların kaşığına... ...ey tanrıların gazabına, vicdanların azabına... ...ve helaların kezabına benzeyen... ...köpüklü, hiddetli, şiddetli kraliçe. Söyle, kabir azabına benzeyen yüce kral. Ay hey, pardon, yüce kral. Biliyorsun ki... O devletimizin işleri, kuzuların dişleri, ütülerin fişleri Şimdi bırak bu işleri. Bırak olur mu? Bırak olur mu? Bugüne bugün burada koskoca bir ülkeyi idare ediyoruz. Arasıra da karını idare et kralası. Ulan sen de biraz idare et var. Rahatın yerinde yediğin önünde yemediğin arkanda be. Ne varmış önümde arkamda boşuna dırdırlanıp durma sana. Bana bak lan körlük etme. Lan körlük etme şu tahta çıkıp oturmak isteyen binlerce kadın var. Aman isteyen buyursun. Tahta çıkıp oturmakla hiçbir şey olmuyor Heh. Hale bak Hale bak İktidardaki en büyük adamla nasıl konuşuyor Hangi iktidar hangi iktidar de iktidar mı kaldı Ülkemi ilgilendiren meseleler Pabuçlar köseleler Çok konuşma yemezler Kızımız Paspalya'nın doğumundan sonra Seninle kardeş ülke olduk O ne demek o Aramızda didişme boğuşma savaş yok Kardeş kardeşi böyle mi? Çıkmış çıkmış çıkmış. Aman ne güzel. Sen azdın sen. Hah. Sen azdın sen. Bu yaştan sonra senin başına gelecek var. Ah, ah senden daha kral bir kral bulsam bir dakika durmam. O biraz zor. Selam anne. Selam baba. Koş koş koş koş banyoya koş. <Gülüyor> Ay aman anacığına koş. Ne yapıyorsunuz burada? Ne yapıyorsunuz burada? Ülkemizin en önemli meselelerini Ananla yakın temas halinde tartışıyorduk kızım Kızım Paspalya bu elbiseni niye giydin Ben sana bunu giyme demedim mi gardırobunda Dünya kadar elbisen var Anneciğim öteki elbiselerim temizleyici de daha gelmedi Hangisine köşedekine mi verdin o bir haftadan önce vermez <gülüyor> Hemen temizleyeyim mi Elbiseleri mi Hayır temizleyici. temizleyiciyi Temizleyici temizletirsen temizlenmemiş elbiseleri kim temizler Top kapalı topal tuğaman tophanede top oynarken topal bacanı top topala Paspalya Canım kıyım Birazdan komşu ülkelerden birinden soylu bir prens gelecek İstediğim gibi çıkarsa seni onunla evlendireceğim no. <Gülüyor> Aman gözünü aç kızım üç tatlı lafa kanma. Krallık prenslik bunların hepsi gelip geçici şeyler Yeter ki huyu suyu güzel olsun İşe güce tanıp karısının bir takım şeylerini ihmal eden erkek Olmaz olsun Hatda. Asil ve narin yapılı kraliçem Acaba ne demek istediniz? Anlayan anladı yavrum sen devam et. Anan kudurdu kızım. Anan bu yaştan sonra kudurmuş bulunuyor. Saygıdeğer karıçan. Yüce kralım. Ben aslında size bir şey söylemek istiyordum. Söyle yavrum mikrofon senin. Canım anneciğim. Aaaa. Canım babacığım. Kızım acıklı bir şeyler söyleyeceksen. ...bu hafızlarıma söyleyeyim mendillerimi getirsinler? Yok anneciğim o kadar acıklı değil. İyi o zaman idare edin. Al bir tane bende de var. Bu ne bu? O suyu sever su onu sever yeni yüzeyli kabartma desenli selpakius. Senin selpakiusuna kalmadık. Al. Eskiden böyle söylemiyordun ama. Bir zamanlar alıp seni kraliçe yapayım diye az mı yaltaklandın ulan karı? Aman aman kraliçe olduk da başımız göğe erdi. Keşke keşke garip bir çobanın karısı olsaydım da... Sevip sevilseydim Ne oldu Nereden bildin anne nereden bildin Anan her boku bilir kızım Gene neyi bildi Garip bir çobanı sevdiğimi Oh my god <Gülüyor> Oh her god <Gülüyor> Evet bir çobanı seviyorum Yem yeşil kırlarda Upuzun çayırlarda Dağlarda bayırlarda dolaşan kavalın namelerinde aşkımızın bestesini taşıyan Ara sıra beni dizine yatırıp sırtımı kaşıya. Nereni kaşıyan? Sırtını sırtını merak etme biz de dinliyoruz. <gülüyor> Şefkatle başımı okşayıp... ...bana dereden, tepeden ve genizden... ...aşk dolu sözler eden... ...46 beden... ...uzun boylu, güzel huylu... ...çabanlık yapan birisi... ...biraz da genç yürüsü... ...kalbime girdi. Anlaşıldı, yapılacak bir şey var... ...hareket şu, betonite, betonite... <gülüyor> Harcanacak harcanacak harcanacak bu Onu senin kalbinden alıp Zındara girmesini sağlayacağız o, o, o, Haklıdır babam Çok mersulam Şımarma öyle şımarma Dinle kızım sen benim biricik kızımsın Yüreğimde sızımsın Gökku benim bütün nimetleri Kainatın tüm servetleri Banko kartları piyango biletleri Senin yerini alamaz fakat bu iş böyle olamaz. Anne anne sen neler diyorsun. Beni peynir ekmek gibi yiyorsun. Sanki aşkın sevdanın ne demek olduğunu iyi bilen. Babama kızıp camları silen. Ay aman gözyaşlarını silen. Aşka saygılı o da yaygılı. Almış kralı kraliçe olmuş. Papazı bulmuş bir kadınsın. Tamam kızım haklısın, haklısın. Sen kalbimde saklısın. Lakin ol biraz sakin. Zenginlerle fakirler evlenemez. Bir kral kızı çobanı sevemez. Kral babam çoban koşan olur mu ulan hayvan? Bakma babana ikide bir de kızıyorum. Tacı tahtı terk etmek istiyorum ama. Sıkar biraz. Öyle mi? Öyle. Geliyor. <Gülüyor> Geliyor. <Gülüyor> Buraya gel. Buraya gel dedim. Dövmeyeceğine yemin et geleyim. Hadi dövmeyeceğim gel. Hadi geç otur tahtına. Çeşmeler akmazsa kovalar dolmaz. Abucunu yala bu iş olmaz. ...unut artık o Allah'ın davarını... ...unutamıyorum anne... ...çabanın kavalını... ...nerede gördünlar lan herifin kavalını... <gülüyor> Ey babaların babası... ...kralların en kabası... Başına mı kızının çabası... ...şu dünyada hep zenginler zenginlerle... ...fakirler fakirlerle mi evlenecek... ...kadınla erkeğin arasına hep... ...aynı şey mi girecek... Nasıl aynı şey mi girecek... ...unuttu artık... ...unuttu... <gülüyor> Kadınlar keyif arasına giren şey ne var? Ne olacak baba? Paradır, para. Ha, iyi o zaman tamam. <gülüyor> Zenginlik, fakirlik, avamlık, asillik bunlar çok mu önemli? Ben çobanı seviyorum. Onunla evlenmek istiyorum. Birazdan gelecek koca adayı istemiyorum. Vurma ayağını yere. Ayakkabınıza pençe yaptırmaktan devlet bütçesi açık verdi. <gülüyor> evet. Asil ve kibar prensesimiz Faspalaya'ya talip olan Soylu Prens Hoşafles Teşrif ettiler Prens Hoşafles evet. Sıza sağlamı getirmişsen... ...şafıyorum şehrinden... ...sıza sağlam... ...sıza sağlamı getirmiş... ...şama... Ee? Ay içime sıkıntı geldi konuş be adam... Özür dilerim madam Madam değil madam değil... ...yapmayın hala mademazel mi? <gülüyor> Anlayamadım şuan... ...aşk olsun bu kadar zamanda anlaşılmaz mı? Bunu anlamayacak ne var şimdi anlarım Aa, onu bir dakika bakayım... <gülüyor> Şu küstü adama bir şeyler söylesene Hadise de baba Hadi de Kralın kızı ve karısı hakkında nasıl böyle <gülüyor> konuşuyor Bu da kim oluyor ha? <gülüyor> Ah yüce kralım bu ana kız sizi böyle hep ezerler mi <gülüyor> Bugüne bugün biz kralın kızı ve karısıyız Ve her istediğimizi yaparız İster lofotoruz ister göbek Yürü kız anne Yürü kız ...görüyorsun değil mi Estağfurullah. Hocafles, sizin ülkede de olur mu böyle rezaletler? Asla. Niye? Bizim kral bozulur. Vay be, helal. Kral kral. En kral. Demek her şeye bozuluyor sizin kralı ha? Son zamanlarda biraz sinirleri gerkin. En çok kimlere bozuluyor? En çok eski krallara bozuluyor. Eski krallar nereden çıktılar? Eski krallar saklandıkları yerlerden yavaş yavaş çıkıyorlar. Kimi yurt içinde, kimi yurt dışında gövde gösterileri yapıyorlar... Çadırlarda yemekler yeniyor, sürülerle kurbanlar kesiliyor Seslerini yavaş yavaş yükseltiyorlar Neler söylüyorlar? Aziz ve muhterem din kardeşlerin Biz beraat ettik Biz beraat ettik Beraat ne demektir? Beraat davadan önceki hakları yeniden kazanmak demektir ve aynı mevzuda bir daha dava açılamaz demektir deyince Yüce Kral Hazretleri fıttırıyor Başka bozulduğu da var mı? Var. Kim? Ispartaküs. Kim, kim kim kim kim? İslam köyden Ispartaküs. O neler söyledi? O durdu durdu bekledi bekledi nerede kalmıştık? Hocam resmi söyle bakayım bana. Emredin. Ne isterler bu eski krallar? 84. kapıdan girmek. Nereden? Bizde bir 84. kapı var. Bu kapıdan girişler çıkışlar yasaklandı. Evet. Bu eski krallar tutturdular illa bu kapıdan girecekler. Nereye? Kralın bahçesine. Ne işleri var bunların kralın bahçesinde? Çok verimli meyve ağaçları var. Evet. Yiyen yedi, yiyen yedi. Bitmedi, tükenmedi. Vurmalar ayvalar, elmalar. Yalnız... Evet. Evet. Sakın böyle başka bir dümenleri de olmasın bu eski kralların? Sanmıyorum ama belki biraz tahta da gözleri olabilir. Eyvah! O çok, çok kötü işte. Niçin? Ne olacak o zaman? Hiçbir şey olmaz yüce kralımızın kafası basılırsa 84. kapıyı taşla ördürtür... ...kimseler giremez. Duvardan atlamaya kalkarlarsa... O biraz zor. Niye? Çan kulesinden gözleyenler var. <gülüyor> Demek her şey bozuluyor sizin kral. Son zamanlarda. Peki krala da bozulanlar var mı? Olmaz mı tonla? Tonla kim? Yeni bir kral namzidi yoksa? Hayır yani yüzlerce binlerce. Ha bozulan çok. Çok. Niye? Ülkenizde işler bu kadar kötü mü gidiyor? Hayır. Her şey toz pembe. Ortalık güllük gülistanlık. ...derdüstü muradüstüyüz... ...bir özgürlük bir ucuzluk demek gitsin... ...niye bozuluyorlar öyleyse peki? En çok bozulan orta sütun... Kim? Orta sütun orta sütun... O ne oğlum öyle? Bizim Yüce Kral Hazretleri orta sütun orta sütun diye diye tahta geçti... ...ve iki buçuk yıl içerisinde bütün sütunları hak ile yeksan etti... <gülüyor> Anladığım kadarıyla... Ülkenizde artık çütün mütün kalmadı. Ha. Kalmadı. Bir ara ülke arena gibiydi. Şimdi agora gibi oldu. <gülüyor> Ama onun dışında ne istersen var. Ne gibi? Bastır parayı canının istediği ne İyi işte. Ama para nerede? E ee, o ufak bir eksiklik üstünde durma o kadar. <gülüyor> Kralı sağlığı nasıl peki? Fıstık gibi maşallah. Nasıl yani? <gülüyor> Kötü, hayır şeydendir o, hareketsizliktendir. Olur mu çat burada, çat kapı arkasında. Süpürge. Hayır bizim kral, ha? devamlı yurt dışında, deplasmanda. Öyle mi, ne yapıyor boynu yurt dışında, deplasmanda? Oralarda neler yaptığına rüfailer karışır. Ama yurt içinde iyi şeyler yapıyor. Ne gibi? Hep halkını düşünüyor. Ha. Halkının başına bir şey gelmesin diye son zamanlarda muhafızlarının yetkisini de arttırdı. Gece demiyor, gündüz demiyor, çalışıyor. Halkının geleceğini düşünüyor. Peki halk ne yapıyor? Halk da düşünüyor. Halk ne düşünüyor? Onlar da krallarının geleceğini düşünüyor. Ha. ayıp olur raksalar bir et, olur olur olmazsın da bir parça ayıp olur raksalar bir eşin olur olur da bir parça ayıp olur raksalar bir et, olur Saniye. Efendim anneciğim. Ay neredesin? Ay bak ne biçim bırakmışlar. Öyle Bunu, ya. bakayım ucundan. Tut tut. Ender. Benim koltuğum nerede? Kömürlükte. Kömürlükte ne işi var? Koltuk aile reisinin makamıdır. İyi işte, tayini kömürlüğe çıktı. <gülüyor> Sefhan da yok. Sefha da emekli mi oldu? Hadi kızım ha. içeri git hadi. Dünya kadar iş kaldı yarın hadi bakalım. Bana bakayım, bakın koşuyorsun. neler oluyor. Bana da anlatın. Ben de burada oturuyorum. 2 Fakize hanımlardan nereye koyayım? Öyle de şöyle. He? Yaşa. Hayırlar Ay, be kız Ah Sunacığım Hayırlar. Ne <gülüyor> Al kardeş benden de bir mikser Ay sağ olasın izahatlerden de iki tane düdüklü tencere geldi ama mutfakta koyacak yer kalmadı Mutfakta yer kalmadıysa sen de tuvalete koy Tuvalete mikser olur mu ne karıştıracaksınız orada Hadi ha, Merhaba Pakistan'ı bunu da gönderdim Sağ olasın Heh, Tamam Hadi. Bu daha Neşet Beyler'den diyor. Evleti yarak sağ olasın. Hayırlı. <gülüyor> Hadi canım bay bay. Sağ olasın canım. He. Sonra geçer <gülüyor> kahve içeriz. Çocuklar sağ olun. Yoruldunuz. <gülüyor> Evlatlara <hayırlı> yol <gülüyor> Allah. Örümcek manyak mıdır nedir? Gitti geldi. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Ne diyorum? Yapıyor. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Aa oturma. oturma. Ne oldu be? Altında yumurta pişirme makinesi var. Yumurta pişirme makinesinin kanepenin üstünde ne işi var? E, bugün gelecekler ya. Yumurta pişirmiyor mu? Hmm. Kim geliyor? Bir şey söylemiyorsunuz ki. Soruyor musun? Kim geliyor? Gel şöyle yanıma. ...kızı istemeye gelecekler ya bu Siz kadın milleti böylesiniz ha valla evlenince başınız göğe yedir. Ne gelecek. var harika bir kısmet olan ailesi çok zengin bir çocuk da çok iyi çok efendi bir çocukmuş Daha ne istiyorsun ha? İyi anladık da yumurta pişirme makinesini mi almaya geliyorlar kızı mı almaya geliyorlar? Ay bomboş tımdızlık eve mi gelsinler Allah'tan komşular yardım etti toparlandık her şeyimiz var. Şuraya da iki tane yoğurt makinesi koyalım. Hadi hadi sen de. Anne! Ajana. Annecim misafatkileri gönder Otomatik çamaşır makinesi banyoya girmiyor. Girer kızım hiç biraz. O zaman makine banyoya girer ama başka kimse giremez. Misafirlere sulu şeyler ikram etmezsiniz. Banyoya girmek ihtiyacı hissetmezler. Ha, ne güzel halletti baban al şunu götür dikkat et kızma tamam. şükrü bak ne diyeceğim sana Olan ailesi için çok açık sözlü insanlardır diyorlar gözümü seveyim bir pot falan kırma. kırma ağzından ya bir şey kaçırma 20 senedir beni aptal yerine koyarsın sen. ama böyle. her şeyi açık açık konuşurlarmış konuşsunlar benim de ağzım var ben de konuşurum tamam böyle kısmet bir daha ayağımıza gelmez İyi anladık ben gideyim tıraş olayım belki beni de beğenirler aman <gülüyor> 20 senedir bir kerecik olsun ya. lafımı dinlemedin ki be adam Ulan 20 senedir bir gelecek olsun lafımı dinlemedin ki bırak kadın. Ay ne oldu? Ya bir böyle mi buldun bunu adresin yok mudur? Hatun niye böyle yapıyorsun canım? Var sinirlendim. Hiç hiç buçukta mı bulacağız? Çukurcuma adamın. Çukur Bostan. Hiç. Çubuklu. Çarmo. Hiç çıkanım. Cuhadar. sokak. Cuhadar sokak kom biri bir yer gazetede. Yazıyorsa söylesene kadın çocuk ruhunu teslim ediyor burada. diye diye Video için ne diyor? Satılık video, sahibinden az kullanılmış video satılıktır. Anlamadım, sahibinden daha mı az kullanılmış bu video. Tabii. Ha, yani ha, sahibinden. Ne? <gülüyor> Neden az kullanılmış video alıyoruz? Yani pahalı kafasız da E aşk olsun. Ne? Aşk olsun be. Yani senin gibi ...bir tüccar pahalılıktan kaçar mı? Kaçmazsa ona tüccar denilmez. Ben o parayı dört defa döndürürüm, videoyu bedavaya getiririm. Ha. Sen elinin hamurundan tüccar içine karışma bakın. Zaten ayaklarım akala indi, yoruldum. Ucuz pahalı, gidelim alalım videomuzu. Getirelim koyalım evimize böyle, kütüphanemize, ansiklopedilerin arasına. Bir de band atayım şöyle. Pişamaları çekeyim kaşına kaşına burnumla oynayan oynayan güzel bir seyredeyim. Şimdi de güzel bir çoban kavurma yaparsın. Bir çoban salata, oldu. bir duflede çoban rakı. Oldu. Ne oldu çoban rakı var mı lan? <gülüyor> Aşk olsun. Etler sende değil mi? Ee, onuma bir Hepsi Hepsimin ben de. Kuçbaşı. <gülüyor> Edebiyat dersinde bizim oğlana handuvarların şiiri düşse... ...bu şiiri bitirene kadar hoca rahmetli olur. <gülüyor> hem çekeme hem geveze. Senin taksitçiliğin yüzünden olmuştur. Taktit taklit konuşuyor çocuk. Nasıl baktığımı anlıyorsun değil mi? Sokak ortasında beni çıldırtmak için... ...niye böyle konuşuyorsun ya? Önce zehirini akıt ondan sonra yapma için Yaşacak kadar olmuş çocuk, her şeyin farkında. Bu çocuk bunun konuşamıyorsa senin yüzünden konuşamıyor. E tabi senin yüzünden benim yüzünden mi konuşamıyor? Niye konuşturuyorsun beni kadın? Sokak ortasında. Bağırma! <gülüyor> yavrum da haşıncı Asımiyan. Yeni taytay duruyor, ana diyecek. Ana ana ana ana ana ana diye geliyor. Aman şöyle etti, aman böyle etti, vır vır vır, dur dur dur, mur mur mur yavrum heee, la kalın. <gülüyor> Baba diyecek, baba baba baba baba bak bak bak diye geliyor. Babam şöyle etti, babam böyle etti. Beni kimlerse de varmadım da babana vardım. Şöyle oldu, böyle oldu. Vır vır vır, yavrum içine atıyor. İçine atıyor, içine atıyor yavrucak. Şimdi çıkartacak, tut tut tut tut tut. duruyor Yorulacak. <gülüyor> Sen bu durdurun beni de prostat yapacak. Ben biliyorum başıma gelecekler. Yavrumu psikolojik olarak bulantıma ittin kadın. Psikolojik anam, psikolojik. Aman haşik hacik, ikisi de psiko. Ortaokulu bitirdin diye başımıza psikolog olma. Biz de mektepte dese gördük. Biz de kitap okuduk. Biz de mürekkep yaladık. Biz de kas teyedik. Aman o neydi işte? Allah'tan gözü görüyor. Gel. Gelin bakalım. Gelin bakalım. Ay geldiler. Geldiler. Şükrü beni yalnız bırakma. Geldiler. Aman, sakin geldiler. Ol. Seni görünce kaçacaklar nasıl olsa Amanın efendim, Amanın hoş geldiniz. Ne hoş ne? geldiniz, gözlerimiz yollarda kaldı. <gülüyor> Bak el alem malını kakalamak için yol gözlüyor. Çok esprilisiniz, <gülüyor> buyurun geçin oturun efendim. E, hemen girip gitseydik. Ya şey etmeyelim, fazla baktığınızı almayalım, kapıdan girip kapıdan alıp gidelim. <gülüyor> Ay sizin için çok açık sözlü insanlardır demişlerdi ama konuya bu kadar çabuk gireceğinizi de tahmin etmemiştik Efendim Allah her konuya çabucak derekap gireriz hem açık sözlüyüzdür hem açık gözlüyüzdür <gülüyor> Evet evet evet evet, evet, evet, evet. <gülüyor> Bizim maktum biraz geç girer Aceleye gerek yok beyefendiciğim bu işler yavaş yavaş olur buyurun Tabii siz efendim buyurun hanım efendiciğim bir kahvemizi almadan bir yere bırakmam sizi ya. buyurun efendim Bir kahve alalım Buyurun Hatta bir şey sormadan cevap vermez Beni mahcup etme, dururuz biliyorsun, boşuna gelin tek size Ay bu ne zahmet kardeşim, alt tarafa alacağımız ne ki? Niçin böyle konuşuyorsun hatun ya? Bu da bir şey kolay mı alınır, veriliyor? Doğru, biz biraz zor veririz. Al gülü. Al paketini, nereye koyayım? Piyazıt kulesini biliyor musun oğlum? Biliyorum. 23. basamağı bırak da gel. Otur salak, koş koş koş! Şurada şu da size fazla durur. Paketin nereye koyayım diye sorulur mu? Kime çektin sen anlamıyorum kim. Anne hoş geldiniz. Nasılsınız? İyisinizdir inşallah. Beyefendijim hoş geldiniz. Hoş, hoş, nasılsın, hoş, geldiniz. hoş de de gördük efendim. Hamdolsun sağlığınız da bu aciz Allah razı olsun. Güzel işiniz inşallah. Allah sıhhat afiyet versin. Yuvanız şen olsun. Sevdiklerinizle beraber dirlik düzenlik içerisinde kazasız belasız uzun yıllar bir hayat sürmek üzere Celal Hazretleri nasip-i müessere eylesin inşallah. Allah kazadan beladan eser geçsin. Yangırdan ahirete kadar arkadaşlardan da. Evet. <gülüyor> in hoş geldiniz. Hoş efendim. Allah razı olsun. Hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Afiyettesiniz inşallah. Sağ olun, sizi sormalı. Teşekkür ederiz. Ben şöyle bir bakayım. <gülüyor> bakayım. <gülüyor> Çok şirin ayol <gülüyor> Çok tatlı Japon balığı gibi Anası da panda diye sever. <gülüyor> Allah herkesin gibi <gülüyor> bağışlasın Uzguna abi yavrusu bize bölüm <gülüyor> <gülüyor> Eee <Gülüyor> <Ya> işte! ha Allah! Efendim böyle... ...bazı aileler... ...ilk karşılaştıklarında... ...bir soğuk hava eser! <Gülüyor> böyle sahte gülücükler atılır... <gülüyor> Öl sürükler de sen aynen. <gülüyor> Biz de öyle olduk şimdiki. Nerede o bir program vardı şeyde aileler birbirini şey diyor. <gülüyor> Birbirinden şey diyor. Nerede? Çinlikle. Aileler yarışıyor. Aileler yarışıyor. Aileler yarışıyor. Allah razı olsun. <gülüyor> şimdi orada da böyle giyiniyorlar, kuşanıyorlar bayramlıkları. Yapıyorlar, yapıştırıyorlar, takıyorlar, tanıştırıyorlar. Zebihane, bardağı gibi bir diziliyorlar. O şimdi o ID'de suratlısı bir kere olan çıkıyor, ekrana doğuyor, sesleniyor. Sesimi duyuyor musunuz? Duyuyoruz diyorlar. Diyor ki diyor. diyor, şimdi o diyor, sigorta atlarsa sigortaya tel bağlanır mı diyor. Ha. Şimdi adam hanıma soruyor. Şimdi diyor, sigorta atlarsa sigortaya tel bağlanır mı? Valla işte bize öyle bir taktik. Cevap veriyoruz balamaz diyor. Bak bak bak, sanki her zaman karıyan sorarmış gibi bak! Ulan karıyan sorulur mu bizden karıyan böyle? Bir tane korusun karıyan mı soracağım böyle ben be? Evinin sigortasının incecik telini karıyan soran Dürsü'den bu memlekete hayır mı gelir be? Biz kendi masanımızın insanını tanımıyor muyuz lan? düzü? Tabii bir bağırdı. Dağıldılar onlar. Kim? Neden şey ettikten bu konuya? Sigortadan. He sigortadan emekli pesenek orada gelmiş bana şey yapıyordun. Ne buradan? Kim ben? Emeksiz. Ha soğuk soğukluktan soğukluk ya, oldu. Soğukluk. Oradan gittiydik sıcaklık olsun diye bunu anlattım. Sinirlerince yandı. <gülüyor> Öfke baldan tatlıdır. <gülüyor> Benim diyeceğim çünkü kısaca sizi yormadan. Ben esnaf olduğum için sizden biraz daha yırtıktım. <gülüyor> Fazla vaktinizi almadan konuya gireyim diyorum. ...balıklamadan. Var Mali mı böyle işte evde? Görüntü çok mühim. Görüntü nasıl? Haklısınız beyefendi. İnsan baktı mı gözü gönlü açtı. Hay Allah lazım. Görüntü için hiç endişelenmeyin ama... ...vallahi bizimkisi gibi mahallede yok. <gülüyor> Ay pek merak <gülüyor> ettim ses nasıl ses? Zillur gibi yumuşacık. Bu ne istiyorsunuz efendim buna? Efendim önce... ...salon meselesi var tören evet. için. <gülüyor> Törenle mi veriyorsunuz? <gülüyor> Tabii niye şaşırdınız? Biz ara kabloyu alır giderdik. Ney <gülüyor> ne efendim? Ben onu kamyonu koy götürürüm törenle törenen elin. <gülüyor> Kamyonla ne olur beyefendi? <gülüyor> Bravo. <gülüyor> Ticari kafası var. Bak küçük şey için koca kamyonu bağlamıyor. Tabii arıpanın arkasına koyun. Köpüğünden bile kendi ambalancı. Süslerim de gelin gibi tellildi duvaklı. <gülüyor> Yok <gülüyor> beyefendi Yok, kusura bakmayın. Vallahi olmaz. Bunca senedir gözümüz gibi baktık. Törensiz vermeyiz. Buralarda adet böyle galiba lan. <gülüyor> Aa sonra tabii bir de koltuk takımı. Aman koltuk mu da takımı istiyorsunuz? Niye nakit olarak istemiyor musunuz? E Gelmiş bir görseydik tamam, bari. Bak, bak, bak. Nerede şimdi? Mutfakta. Mutfakta mı? Niye mutfaktan zor olmuyor bu? Ne zor olmuyor mu? Mutfaktan seyretmek. Hoş geldiniz Heh. efendim. Hoş bulduk yavrum. Hoş, Hoş, Hoş bulduk. Hoş bulduk yavrum. Açsın, açsın. Kız öbür mahalleye gitti daha. Yok yok yok onlar ne mı getirdi? Onlar getirdi. Şeker Hoş herhalde. Al götür içeri. Hoş tamam. Teşekkür ederim. Aa, ben al. Otu, bir paketi tutamadım şuranda et gitti Aa anne Efendim Anneciğim şeker paketinden et çıktı <gülüyor> Karbonhidrat şişmanlatıyor diye size protein getirdi <gülüyor> Yavrucak da eti görünce ay anne et çıktı diyor <gülüyor> Kızım küçücük paketten sığır sürüsü çıkacak değil ya yani. <gülüyor> Zamanıya çocukları heyecanlandı yavrucak. <gülüyor> e, heyecanlanır tabii ama beyefendi kolay da değil. Gel. Ya. ya Evet Allah açlık terbiye etmesin. Allah düşürme yarabbim yatırıp da kapılara baktım ama namerden mütecih etmeye. <gülüyor> Ben esasında biraz patavaksızımdır. Yani içimde kötülük yoktur ama işte biraz damdın da konuşurum böyle. <gülüyor> ne de olsa taş kalıyız işte Kapadokya'dan biz. <gülüyor> Lafımı bilemedim. Dankadak bir şey söyledim. Kusura bakmayın. Yani esasında bizim de öyle pek ahım şahım bir durumumuz. Yok. Bir de öyle idare edelim otohalin biraz üstünde işte öyle. Bizim karı çok şey etti. Bizim hanım bey. Bizim hanımefendi. Çok ısrar etti. Aman bey alalım gidelim falan dedi. Burası hep kalktık geldik yani. Yoksa bizim böyle zengin olduğumuzda. Ee, her eve lazım değil mi ama kardeş? E sonra akşamları evde çocuğun canı sıkılıyor. Onunla oyalanır diye düşündük. Evet evet evet ben, evet, ben onunla oynarım. Ben de seni oyarım. <gülüyor> Maşallah. Beyefendi oymacın mı? Bütün bunları oğlu yaptı. Siz Ahmet buyurmayınız bey amcazı, onu oyuğu hazır. Ben kütüphanede oyduğumu hazırladım... ...yer açtım tak oyuğuna girecek. <gülüyor> Duran deldik, kambayı geçirdim arkadan fişi taktım. O bir kaset koysaydık da oynasaydı. Aa, oynar oynar. Oynar gene bir göreydik. Ne münasebet canım? İyi olmaz mıydı? Aa niye oynasın, çengi mi bu? İşte oynamayınca nesini anlayacağım ben onun kapalı bir kutu? Oynasın ki her bir şeyini göreyim bana. Her bir şeyi görülmez. ...tabii duvar tarafını nerdeşi edeceksin... Şey ...ay pek merak ettim iyi oynar mı? Ayol oynar oynar... ...geriye rahat sarar... ...sarar dolma sarar... ...dolma da mı sarıyorsun? Dolma saranları çıkmış... <gülüyor> İleri teknoloji ne boyutlara varıyor diye mi hanımefendi? E alıp sorması kaç yaşında? 18... <gülüyor> ...yapmam be... ...vurdadır on be... ...aa... ...aa, aa. E, beyefendi niye öyle söylüyorsun... ...çok affedersiniz... Ne olacaktı yani? 12 iki yaşında da olacak değil ha. Aman on iki de çok. Ne? On iki de çok. Siz kaç yaşında istemiştiniz? Üç, beş. Aaa. E yok artık. E yok artık. Bulunmuyor. Üçlükler, beşlikler zulada. O on sekizlikler, yirmilikler piyasada. Fakat bizi uyardılar. Bizim bir ahbap var böyle şeylerde. Anlıyor. O dedi ya ağabey dedi. Şimdi bunlar dedi. Üçlü beşli geçince kafa gidiyor dedi. <gülüyor> yok. Yok. Ya kafa gidince ne edeyim ben onu? At gitsin. Aa, ya bilmediğin deyin sulanıyor. Atı Alevsel oluyor tabii. <gülüyor> bir şey daha soracağım. Dayanıklı mıdır? <gülüyor> Arabaya mı koşacaksınız? <gülüyor> ne gibi? At gibi. <gülüyor> Allah asıl kızın tadını bozmasın. Nasıl eğleniyorlar karı koca aralarında? <gülüyor> ee, Şükrü Bey. Efendim. Benim bunun markası ne Ne markası? Yani neyle anılıyor? Nasıl çağrılıyor? Adı ne canım? Adı. Saniye. Saniye de kim? Ay be benim vallahi bir alimsiniz ayol. İnsan istemeye geldiği şeyin adını bilmez mi saniye? O mu oluyor bu? Saniye dün <gülüyor> geldi. <gülüyor> <gülüyor> Aa. Haber <Herhalde> çok... <gülüyor> bulacak. <gülüyor> <gülüyor> Hiç anlamadım, komik bir şey varsa. Sinirli bulmadım. Bakalım <gülüyor> ben. <gülüyor> Kadın sanıyor diyemiyor. Sanıyor <gülüyor> <Saniye> diyor. <gülüyor> ben o için olsun yani hiç kulesi yoktu siz bizi güldürdünüz. Allah da sizi güldürsün inşallah. <gülüyor> Saniye oluyor demek öyle o. <gülüyor> <gülüyor> Vestel Fergunzolos'a vasfıya mı olacak? <gülüyor> <gülüyor> Ay Allah Neresi çıkartıyor sizin bu saniyeyi? Nasıl neresi çıkartıyor? Yani senin imalatın nereden? <gülüyor> Beyefendi çok esprilisiniz ayağım. Siz şeyi soruyorsunuz hastaneyi. Ne hastanesi? Zeynep Kamil hastanesi. <gülüyor> Saniye orada çıktı. Hastanede. Tabii hastanede, evde zor oluyor. <gülüyor> Ama bunlar karı koca ikisine bir alem. <gülüyor> bu da güldürükçü. <gülüyor> evde zor oluyor diye, evde olur mu bu? Mütekamül fabrikalarda bile zor oluyor. <gülüyor> Ay yok artık daha neler, artık fabrikada da mı oluyor? Fabrikada da oluyor, orada Nasıl? bile zor oluyor. Nasıl? Kolay değil. Bu bizimki şey mi, bizim imalat mı? Imalat mı? Biz Niye bir... sizin imalat oluyormuş, bizim imalat? E ne fark eder ha sizin imalat ha bizim imalat anacığım. Hepimizin imalatı. Olur mu öyle şey sizin imalat sizin bizim imalat bizim. Ha. Bunu karımla ben yap... Hay tövbe ay. tövbe Aa, Duydun mu ne enteresan. Siz niye şaşırdınız hanımefendi insan niye evlenir? Siz imalat için mi evlendiniz <gülüyor> Mantık istimacı mıydınız? Yani karınızla beraber mi yaptınız? Yok ben tek başıma yaptım. <gülüyor> Bir de o tipleri vardı. Hangi? Handmade, handmade. Yahu tabii ya karımla abi. beraber yaptık laf. Vallahi bravo, bizim bütün sülale bir araya gelsek yarısını yapamayız. <gülüyor> bravo, helalemde ne karılar var, sen uyu. Sen öğret, ben de yapayım sen biliyor musun? Her şeyi sen ben mi bileceğim? bunu da sen bil. Nerede? Özel ya, meselelerinizi uzak. başka zaman konuşursunuz. Yok anam babam bizim gizlimiz, sağlığımız yok. Allah'ın bildiğini sen ne diye saklayacağız, biz yapamayız. Yani yeni bir şey değil eskiden de yapamadık biz bunu. Resmini yapamam ben onun da. Fişini takamama lan baba. Kolay iş mi o? Öyle bant sistemi seri çıkarmak. Siz kaç tane çıkarttınız? Sana ne? Olur mu sana ne? Bilmek zorundayım ben bunu. Diyasada kaç tane var anlayacağım? Sağlam mı dayanıklı mı değil mi? Nereden bileceğim? Buradan bugün sağlam diye alıyorsunuz. Eve götürüyorsunuz. Tocuk çıkıyor Doğru söylüyor. Öyle kaç tane aldık, eve götürdük, bozuk çıktı, geri gönderdik. Hepsi mi? Üç tane. Zaman kötü vallahi, ahlak diye bir şey kalmamış bey. Kalmamış hanımefendi. Kalmamış, Allah ıslah etsin, ahlak diye bir şey kalmamış. İnşallah sizinki sağlamdır. Ee. Çünkü bu benim Sakarya olan daha bu akşam onu haşat eder. Haşat haşat. <gülüyor> e biliyorum malı bu benim. Onun için yani bozuk çıkarsa parasını alır. Ne parası? Tamir parası. Ne tamir efendi? Ne diyorsun sen? Aman tamir değil geçmeyin. On bin liraya sadece açıyorlar. Aa. On beşe bakıyorlar. Yirmi beşe kapanıyor adamlar. Neler söylüyorsunuz siz? Ciddi söylüyorum. Servisine götürün. Siz hiç tamire gitmediniz mi? Ne münasebet canım? Niye tamire gidecek? Niye? Kullanılmadı mı? Hayır. E, kullanılmamış malı elalime kakalamak için de binden beri karı ne diye dil döküyorsunuz o zaman? Biz kimseye bir şey kakalamaya uğraşma. Ya ben asnaf adamım kardeşim. Ben alacağım mala para vereceğim mala bakmalıyım, elle dokunmalıyım, Aa. dokunmalıyım, dokunmamalıyım, orasını bırakını görmeliyim. Aman anam aman, aman. vallahi içimle düşüp bayılacağım. Hayatımda aman. böyle terbiyesizlikte duydum ne de gördüm. Aa böyle de kız alınır mı? Aman siz karıda mı satıyorsunuz? <gülüyor> <gülüyor> Ulan videocu diye geldik bundan çereneci çıktı. Yerin, yerin. Aa. Allah. Bu ne karnı? bıktım usandım med lezzet almadım bu bekarlıktan bıktım usandım med lezzet almadım şimdi son arzum evlenmektir kararım lakin münasip bir kadın nereden bulayım şimdi son arzum evlenmektir kararım lakin münasip bir kadın nereden bulayım Bu bekâltdan bıktım u sandım aşıklarından hiçte dalmadım. Şimdi son arzum evlenmektir kararım. Lakin münasip bir koca nereden bulayım? Şimdi son arzum evlenmektir kararım. Lakin münasip bir koca nereden bulayım? İşte bir hanım pek mini mini Söylersem sever mi beni? İşte bir hanım pek minim mi? Mini. söylersem sever mi beni? Matmazel bana verir misin elini? Al elimi hem kalbimi sesi sahibi. Matmazel bana verir misin elini? Al elimi hem kalbimi sesi sahibi. İşte kavuştum ben aşima, tanrı çıkardı seni karşıma. aç oların gel aşıma, darısı bekarların başına. Bizi görler sakın kıskanmasınlar, bir iş bulup elleri etmesi olursunlar. Bizi gör. ...sakın kıskanmasınlar... ...bir beş bulup evlilerek Evet, bir erkek bir kadınla başladı hikayemiz. Adem'le Havva'dan günümüze dek süren malum hikaye. Önce genel evde ilk denemeyi izledik... ...arkasından kız istemek için eski Roma'ya gittik. Oyunumuz ilerledikçe daha ne balayları... ...zifaflar, boşanmalar, evlenmeler... ...neler neler izleyeceksiniz. Ama biz evlilikte selamet... Nikahta keramet var dedik ve kalktık Beyoğlu Evlendirme Dairesi'ne geldik. 16 15 nikah davetlileri lütfen salona. Gelin Bedia Melaat Alkapınar. Damat Sakıp Atılgan. Lütfen yerlerinize. Sayın davetliler çıkarken iki şeker almayın, ayıp oluyor. Ah yetiştik vallahi. Aman ya maşallah ne, ah, güzel canım, ne güzel gelinimiz var. Ay, efendim hayırlı uğurlu da. olsun Teşekkür ederim Yavaş efendim. gözümü çıkarıyordun oğlum Merhaba gel bakayım bana bak Nikah biter bitmez ilk uçakta doğru maniseye gideceksin. Niye Neyesi Niye? var mı mesir macunu alacaksın sıska oğlum <gülüyor> 1-5-1985 tarihinde evlendirme dairemize biraz buluyorsunuz Biz öyle bir şey yapmadık Kim yaptı? Arkanızda oturanlar Güzel, Güzel. Damat gibi giyinme adam bir daha <gülüyor> Şef Garson Kılıklıyız Evlenmeye zamanı bir av olmadı hiç şimdi şahitlerle dair ettiler ve zorunda evlilik monomeli evlilik monomeli evlendireceğiz evet. Bedia Halka Halkapınar evet benim kendi arzuyu isteyince kimsenin ısrarı beni zor olmadan Bay Sakım Sabancı hmm. Bir... At Atılgan Sakım Atılgan'ı karıla kabul ediyor musunuz? Aa, ne karısı canım olur mu kocala? Evet, ben. Kocalarla kabul edebilirsiniz isterseniz. Evet, ediyorum. Siz Bay Sagı Batılgan kendi arzınızı içtiniz de... ...kimsenin ısrarı ve de zoru olmadan... bayan Birya Belat Halkapınarı karılığa kabul ediyorsunuz. Aaa! Aaa! Evet! Evet! Neresi? Bir evlendirme dairesi Canım imza yerine Atı evet. evet, Sağolun <Gülüyor> Hem daha kolunu tuttuk Birkaç sene sonra bak Neler tuttuk Reküasyonu Parmara şarabı kokuyor Allah canım abi. Doluca doluca. <Gülüyor> Bevendi evlilik üzerine kompozisyon mu yazıyorsunuz imza mı atıyorsunuz canım? İmza mı attım efendim. Ben ee, İbrahim Seracettin Tatlı Su kabağını pişmiş severoğlu. İsim isim diye yemek tarifi. Şimdi İstanbul Belediyes Tarzim Satış <Gülüyor> <Gülüyor> İstanbul Belediye Başkanı'nın bana verdiği adam bana bir şey verdi hatırlamıyorum iyi mi? Tam burada lazım. onu güzel evde hatırlıyorum. Abi. İstanbul Belediye Başkanı'nın bana verdiği asprimiyaya dayanarak... Neye dayanarak? Kesin açamaya. <gülüyor> İkincisi şahitler, davetliler ve de bu tatlı su kabağının önünde... ...koca karıyı ilan ediyorum. İyi ve kötü Sen adam olmayacak mısın ulan? Olacağım patron. Bu kaçıncı hata? Dördüncü. Bak Bir de cevap veriyor. Oğlum düğün salonu aynı gün iki düğüne birden kiraya verilir mi? Verilmez. Niye verdin öyleyse? Tarihleri karıştırmışım patron. Allah cezanı versin senin. Ne biçim katipsin ulan? Önünde takvim var kalkıyorsun salonu iki düğüne birden veriyorsun. Ama hiçbir müşteriyi kaçırmamamı söylemiştiniz. Ne yapacağız şimdi ha? Ne yapacağız? İki düğünün de sahipleri gelecek, iki düğünün de davetlileri gelecek. Her şey çorbaya döndü. Ne yapacağız? Bana soruyu aptala bak ne yapacağız? Bu işi başımıza sen açtın sen temizleyeceksin. Başüstüne. Ne gibi önlemler almayı düşünüyorsun sadıkçım? İtfaiye çağıralım. Ulan yangın mı var da itfaiyeye çağırıyorsun? Yangın çıkaralım. Defol buradan beni çıldırtmadan. Bana bak. Sakın odandan bir yere ayrılayım deme. Düğün sahipleri öldürecek birini ararlarsa el altında bulun. Ama patron bu o kadar korkulacak bir durum değil ki. Oğlum daha ne olsun? Bugünkü düğünler birbirine karışmaz. Nasıl karışmaz? Bir tanesi sünnet düğünü. Allah seni bin kere olmuş. Ay çok affedersiniz. Bakın Orkez bir şey söyleyeceğim. söyleyeceğim. Birazdan gelir. Ay bizim ilerde neredeyse burada olurlar. Ay biliyor musunuz ben bugün çok heyecanlıydım. Evet. Çünkü erkek yeğenimin ilk sünneti. Ha, maşallah zaten bir kere olur. Dersi başınıza. Teşekkür ederim ben oldum. Ay çok affedersiniz. Çocuklarınız demek istediğim. Evet. Ay çocuklarınız vardır herhalde. Üç tane. <Gülüyor> Allah bağışlasın. Ama hiçbiri sünnet olmayacak. Neden? Üçü de kız. Zaten erkek olsalar size inat kestirmezdim. Aaa delimine Bizimki... çocuklarının şeyinin derdi bana mı düştü? Enişte nerede kaldı? Bizimkilerden ne haber? Bizimkiler Eyüp Sultan'dalar. Oradan evet. anneni alacaklar. Annenle beraber gelecek. Yani bir on dakika kadar gecikli olur. Merak edecek Abana, bir şey yok adam. yavrucu. Beyefendi bakın çok önemli bir durum. Vallahi tebrik bizim... ederim. Yani her şey mükemmel. Eksiksiz. Yerli yerinde. Evet. Bravo. Bravo. Ne bileyim, böyle düğünlerde bir takım aksilikler oluyor. Hep Hayır. ya. Yani bizim düğünde her şey iyi gidiyor Ay, ya. Söyle ama ayol nazar diyecek. <gülüyor> Sünnetçi'den haber var mı? Tabii tabii o da tam zamanında burada olacağını söyledi. Sünnetçi. Evet canım. Buraya geliyor. Evet canım. Ben gideyim katibi öldüreyim. <gülüyor> ayol bu adamın ne dediğini hiç anlamıyorum. Bu katil bu. Katibi öldürüp gelir ben bana. Çekil <gülüyor> gitme halde beni halime bırak Tükenip gideceğim, bu gece fırtık, fırtık. Basamak? Evet. <gülüyor> Burada basamak varmış. Evet. Bir adım daha atsaydım, pazır güldür yukarı yuvarlanıyordum. <gülüyor> ne yapıyordunuz efendim? Basamak varmış. Bir adım daha atsaydım, Paldır yukarı düşüyordum. Yukarı düşüyor. ya. Affedersiniz, bu basamak aşağı mı çıkıyor? Hayır canım, yukarı çıkıyor. Ben de bu tarafa düşüyordum, yukarı. Böyle olsaydı aşağı. Burası yukarı, burası aşağı. Yukarı aşağı, yukarı aşağı. Aşağı yukarı, ikisi daha aynıdır. Allah düşürmesin. Hâlâ mı? ...başladı olmadı. Düğün mu? Düğün. Henüz başlamadı. Olsun ben beklerim. Benim acelem yok. Artık. Sizin akrabalardan mı benim kızın? Yok yok ben nereden tanırım Allah'a emanet Nasıl? Geldi adam bizimle konuşuyor. Tanımız e, olur seni mi? tanıyor herhalde. Ben e, sen de evet biliyorsun tanıyor. böyle bakıyorsun. E, haber beni çekiştirip durmayayım. <Gülüyor> en iyisi ben burada dikilip durmayayım. Ben geri yanındaki meyhaneye <Gülüyor> de demleneyim. Siz de düğümü başlayınca bana bir haber edersiniz. Hıh, Emredersiniz beyefendiciğim. Estağfurullah. Ricaım olursunuz. <Gülüyor> Zaten bensiz düğün olmaz Öyle mi? Ay çok affedersiniz ama siz kimsiniz? Kamber <gülüyor> Kamber mamber tanımıyorum Enişte gelenleri sen karşıla tamam mı? Aaa Aaa ne oldu efendim? E, gelin hazır, damat hazır, evet. davetliler hazır. Ortalıkta hiçbir görevli yok Cevat Bey. Ne gerek var efendim? Misafirler gelmiş bile. Efendim, efendim. hoş geldiniz. <gülüyor> efendim siz de hoş geldiniz. Hanım efendim, Abi, efendim hoş geldiniz. Siz de hoş geldiniz. Beyefendi de hoş geldiniz. Hoş geldiniz efendim. Efendim asıl siz hoş geldiniz. Siz en hoş geldiniz beyefendi. Henüz kimse gelmedi. E olsun biz şöyle bir salona bakalım. Ortalığı kontrol edilmek. Vallahi edilmez. hiç gerekli diyor hanımefendi. Biz her tarafı kontrol ettik. Hatta salon sahibiyle bile konuştuk. Ya orkestra da birazdan gelecek. Çok güzel. Ben bu akşam her şeyin mükemmel olmasını istiyorum. Biz de efendim biz de tabii. Bu karyola ne burada böyle? Ne karyola? Baksanıza. Aaa aa, kim koymuş bu karyolayı buraya? Ay önce divan koyduk. Ama divan küçük ve fakir durunca bu pirinç karyolayı getirdik. Ne de olsa biricik yavrumuz. E, haklısınız da bu karyola ne olacak? Ne demek ne olacak? Hafifiniz <gülüyor> affedersiniz ama yani bu iş karolas olur mu efendim? Aa. Ya. Şimdi adet böyle demek. Hayır efendim eskiden beri böyleydi. Ben hiç rastlamadım efendim. Siz düğün görmemişsiniz efendim. Yanına bir de duş koydursaydınız bari. Beveno <gülüyor> affedersiniz ama yani düğün salonunun ortasında duşun ne iş var ya? Duş tabii vardı duş evde efendim. He. Sonra biliyorsunuz herhalde uzun bir süre yıkanmak yasak. Neden? E yara mikrop kapabilir ya. Aa, aa. Ayol ne de rahat anlatıyor. Yani şimdi iş burada, duş evde. Bebeniz <gülüyor> zaten haliniz sırhi saçmışsınız? Ya Yoo. E duşta niye takıyorsunuz be kardeşim? E peki misafirler nerede? Onlar da mı burada olacaklar? Tabii. Tabii düğün kimin için yapılıyor. Yani Aa. böyle karyolada kalabalıkta herkesin gözü önünde. Elbette ya! Allah Allah! Hep beraber toplanacağız karyoların başına. Aaa! Olayı baştan sona izleyeceğiz. Aaa! İş bitecek, tebrik edip hediyesini vereceğiz. Aa. Ha bir hediye mi veriyorlar? Hediye verecekler tabii. Boku bokuna mı yapıyoruz bu kadar masrafı? Oldu olacak bir de madalya taksınlar bari. Takarlar efendim takarlar maşallah takarlar. Nereye? Oğlanın şeyine. Neyine? Yakasına takarlar omuzuna. En iyisi omuzudur adettir Oğlan öyle. Oğlan Omza... ağlamazsa uu, daha büyük hediye bilen verirler. Oğlan neden ağlasın ayol? Herkes bir olmuyor da hanımefendi bazı avaz avaz ağlar efendim. Benim oğlum aslandır. Ağlamaz o. Canı yanmazsa ağlamaz. Canı yanabilir mi? Belli mi olur. Allah Allah. Bana pek bir şey olmadıydı ya. <gülüyor> <gülüyor> ne diyorsun? Olmuştur vel, evet. olmuştur da evet. 50 sene evvel olduğu için hatırlamıyorsunuzdur siz onu. Aa, hayır, 90 sene önce oldu. <gülüyor> ya ya? Evet. Maşallah 55'ten fazla göstermiyorsunuz. Helal olsun vallahi. Ben bir düğün hatırlarım seneler önce. Evet. Vallahi Allah sizi inandırsın. Zavallı çocuk sabaha kadar durmadan ağlamıştı. Karı salonda. ...bağlamak için dama mı çıkması lazım? Da... Ben hala bu işin burada nasıl olacağını anlayamadım. Mevmefendi niye bu kadar telaşkarsınız? Nasılsa sizin gözünüzün önünde olacak? E esas garibime giden de o ya. Canım hiç şu ışıkları söndürsünler efendim. Ayol Hı? olur mu? O kadar masraf ettik. Herkes bu şanlı şerifli olayı görmeli. Ay şimdi bayılacağım. Haklısınız bazıları kan görmeye dayanamaz. Ya ya. bayılır. Valla beyefendi yani... Tıp bu kadar ilerlediği, evet. böylesine modern usuller çıktı, He. gene kan geliyor ya. Aa saçmalamayın efendim, Allah Allah, Allah Allah. Ben bu işi başından beri istemiyordum ama salak olduğunuz kızımın peşini bırakmadı. Salonun ortasına kayrola konsun diyen biz değiliz, bu sizin işiniz. Emine Şebet, bunlar sizin taraf değil mi? Hayır, hiç tanımıyorum. Ben de tanımıyorum ki bunlar ya. Nereden bileyim, kendilerine sorun. <gülüyor> Biraz bakar mısınız? Siz oğlan tarafı mısınız, kız tarafı mı? Ne tarafı? Biz tarafsızız. Burada benim yeğenim Recep'in sünnet düğünü var. Evet yani benim oğlumun hanımefendi baldızım. Yani çocuğun teyzesi, bizim hanımın kız kardeşi. Kayınvalide kayınpederinin de bir akrabası oluyorum... ...çıkaramıyorum onun ne olduğunu hatırlayamıyorum. Sünnet ya. düğünü mü dediniz? Bir yanlışlık olmasın? Ne? Burada beyefendinin kızıyla benim oğlum evleniyor. <gülüyor> ay olur mu? Biz burayı bir ay önceden tuttuk, Kuburu bile verdik. Biz de bir ay önceden tuttuk, Goncay misafirlerimiz gelmedi. Ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah Lütfen söyler misiniz efendim bugün bu salon kime ait? Bugün bu salon maalesef her iki düğüne de ait. Buyurun yani bizim bakalım. salak katip bir yanlışlık yapmış efendim. Ne olacak ne yapacağız rezil olduk. İki taraftan biri düğününü erteleyecek salonu onlara bedala. Hayır ha, efendim biz şey yapmayız. Biz de şey yapmayız efendim çünkü çocuklar şey yapmak için şey yani... Balayına çıkmak için uçak biletlerini aldılar, Antalya'ya gidecekler. Aynen ha. efendim. Biz de çocuğu kestirir kestirmez yarın sabah ilk uçakla Almanya'ya uçacağız. Ha. 15 gün iznimiz vardı bitti. Bugün bu iş bitecek. Bir gün beklemeye e, tabi yok. Ben iki taraftan biri durumu kabullenmek zorunda. Niye be? Ben günde dört tane kağıt'ı öldüremem e, Vallahi bilemem o sizin cinayi kabiliyetinize bağlı canım. O zaman şu kapıdan ilk kimin davetlisi girerse bu gece salon onlar. Kumar oynayacağız. Vallahi Kapıya bir döneceğiz. Allah, şey. Allah. Hayır. Allah. Başladı mıydı düğün ya? Hangi Aynen. düğün? Hangisi olursa olsun benim için bir düğün olsun. Bugün burada iki düğün var. Oh Allah razı olsun. Kamber Beyciğim siz hangi düğünün davetlisiniz bakayım? Acele etmeyiniz. Acele de davet, taannip de selamet vardır. Bu düğünün sonunun adı ne oluyor? Mimoza. Mimoza. Mimoza. Evet. Bakalım ben harfinde nedavet üyevimiz var. <gülüyor> Mikael, bu kilisede bu burada değil <gülüyor> Me gözünde başka davetiye yok. Tarih söyleyebilir misiniz? 15 beşi elin. On beşi şey. elin beş bakalım. Olumuzu beyeceğimiz. Ağulurlar. Şöyle alalımız efendim. İleride bir arsalar orada idare edersiniz. Tamber Beyciğim hoş geldiniz. Hoş bulduk. İnşallah mürüvvetini görürsünüz. Sağ olun. Hep beraber. Bir de şey var. Necla ile İdris'in ünlüterenlerine. Olur muz vermeniz? ...durumlarınızı <gülüyor> okşarsınız inşallah böyle çok yaşarsınız inşallah. Ben yaşıyordum, <gülüyor> ah, çok şükür. İki düğünün birden davetlisiyim. E, anlayamadım. Efendim malum aileniz kambersiz olmaz. Öyle derler efendim. Evet bu gece burada iki düğün var. He? Benim de adım kamber. Tamam Vallahi bunu galiba size sormadın hakikaten ya. Ne olacak? Ne Ne olacak? Ne olacak? Ne olacak? Ne olacak? Ne olacak? Ne Ne olmaz böyle Öyle rezalet olmaz. Ben bir hoşsunuz siz bir serhoşsunuz. Anlamadın ki ne oluyor? Ama dört tabanlı partinin kongresi gibi her kapıdan bir ses çıkıyor. Yapıyor. Şakası yok işin. Misafirler gelip kapıya biriktiler. Rezil olacağız Kamber Bey. Siz Allah'ın sevgili olursunuz. Niye? Anladınız sizleri katil gecesi doğurmuş. O niye o? Kamberbaba geldi. Allah Allah sizin gelişiniz böyle niye bir şans oluyor bizim ben için? Ben tecrübeli olduğum için bu durumlarla daha evvel karşılaştığım için bu işi ben hallederim. Nasıl halledersiniz? Misafirler iki darzında misafirleri kapıya yığıldığına göre onları dağıtamayacağına göre iki düğün burada yapılacak. Tamam yapılacak da nasıl yapılacak? Yarı yarıya. Nasıl? Yarı yarıya. Her şey yarı yarıya. Salon yarı yarıya. Misafirler yarı yarıya. Eğlence yarı yarıya. Yemekler yarı ya. Yalnız Kamber'e içkiler duble. <gülüyor> <gülüyor> biz kabul etmiyoruz efendim. Hani, Sanki biz kabul ediyoruz. Haksız, o zaman davatı zünnet ettirirsiniz. Ben de gelin alır balayını çıkartıyorum. Siz sarhoşsunuz. Onu, sarhoşsunuz ve saçmalıyorsunuz. Tamam. Sarhoşdum cin gibi oldum sayenizde. Kamber Beyciğim. Emrediyorum. İzin verirseniz en son. Ben, ben <gülüyor> Ali, bu karyola niçin? Ay bir şey değil yavrucuğum bir aksilik oldu sonra anlatırız Hani ev bulana kadar sizin yanınızda kalacaktık Daha ilk günden sokağa atıldık <gülüyor> Olur böyle şey canım Bu sünnet karyolası Ne? Bunu bana daha önce de söyleyebilirdin Kızım ağlama yahu ben sünnet oldum Yalancı. <gülüyor> Vallahi oldu. Yavrum bu kadın milleti yalnız yeminle inanmaz. Ha? Anne kim koydu bu karı yolu buraya? Oğlum karı yolu da değil i̇şte önemli adam. O... Biraz sonra nezih göreceksin bir dakika. Recep, i̇şte, Recep geldi. İşte. Recep. Geldi. İşte ailemizin rakı 4,5'u. Bana bak korkuyorsun değil mi? Korkuyorum. Korkacak ne var? Şıpadan ne tamam. Yeah. Sen nereden biliyorsun? Birkaç gerisine oldun mu? Lan terbiyesiz. İnsan evet. tezesiyle böyle konuşur mu lan, ha? Hı -hı. Kaç defa sünnet olursa olsun böyle şeyler söylenmez ki <Gülüyor> kıvama. Ya herkes öyle diyor zaten, şık tamam. Sen kestirme oğlum. Ne yapayım? İlave yap. Aa tamam. Biz o fırsatı kaçırdık. Olmaz cezisiniz ha. Sünnetten sonra hemen evlenecek misin? O başkasının gelini. E benim düğünümde ne arıyor? Bana ne bunu isterim. Tamam. Buna bakayım. Ama püskürsüne bak. Ha şimdi pipini keserim ha. Sünnetciğim amca mı? Olur mu oğlum? O gelinin babası. Ha. Eee kimle evleniyor? İşte şu Çin Halk Cumhuriyeti'nden çocuklar. <gülüyor> Abi baksana ne diyeceğim? Sen sünnet ol ben bununla evleneyim. Kar yolumu da sana veririm he. Büyüyünce sen de evlenirsin. Acele ha. Sünnetçi, Hacım. Hacım. Hacım. Sünnetçi Hacım. bey. Hoş gel geldiniz. Gel gel gel gel gel gel gel gel. gel. Buyurun canım sizi şöyle alayım. Şöyle alayım. Benim Merhabalar. Merhabalar. Merhaba. <gülüyor> Yanlış geldik galiba. Hayır efendim hayır, hayır doğru geldiniz. Öyleyse yanlış alet getirdim. Ne gibi? Ben çocuğun bu kadar büyük olduğunu bilmiyordum. Hayır bilseydim bahçe makasını falan da getirdim efendim. <Gülüyor> yanlış anladınız efendim. Asıl siz yanlış anladınız. Biz bugün sünnet yarın deniz dedik. Bugün sünnet yarın gerdek mi dedik? Aa var var ortada bir yanlış anlama var. Çünkü bugün burada gerdeğe kimse girmeyecek. Aa girecek efendim niye girmeyecek? Burada mı girecek beyefendi herhalde hayır, evde girecek Efendim sen düğün sahibi değil misin? Evet. Neyin nerede olduğunu niye bilmiyorsun? Ben adamı ilk defa görüyorum. Evlerinin nerede olduğunu nereden bileceğim canım? Kardeşim ben kimi sünnet edeceğim? Beni. <gülüyor> Aksiliğe bakın her zaman yanımda taşırım bugün çantaya koymamışım. Niye? <gülüyor> Baltayı. Espri yaptı. Ve sünnet beni, çocuğu burada var. Bebe'nin baltayı taşıyor şey ettiniz, vurdunuz. Esas sünnet çocuğu burada. Oo oh maşallah sizin de damattan kalır yeriniz yok ya. e yani. Ne söyledik? Şey. Ben evleneyim o sünnet olsun dedik ama sıkmayı verdiler. E bu bir sünnet çocuğu. Ve biz burada otostop mu yapıyoruz onu gösteriyoruz gitti. <gülüyor> gel yavrum gel hemen ya. içeri geçelim. Kirvesi kim bunu? Na beyefendiciğim. Efendim. Efendim madem ki her şey müşterek, her evet. şey yarı yarıya. Lütfedin de bizim çocuğun kirvesi siz olun. Tamam seve seve niye Çok teşekkür ederim. ederim. Ben de damada yardım ederdim. <gülüyor> Hiç böyle şey görmedim. Siz mikrofonu alın da hepimize yardım edin. Günün mana ve ehemmiyetini belirten konuşmayı yapın bir büyük olarak. Bayanlar baylar izin verirseniz ben şimdi düğün sahiplerinin yarısı olarak genç çiftimize geçmiş olsun der. Minik yavrumuza mutluluklar diler. Hepinizi kompansta eşliğinde dansa davet eder. <gülüyor> Allah! Ben karıştırdım <gülüyor> orkestra bey oğlum yapmayın bir dakika. Kompozitof falan dediniz bakınız. Çiftler dans ediyor. Evet. Saplar karalara bakıyor. Maalesef öyle bir şey oldu orada. Şurada demin bu kağıt çıkıyordu. Evet. Yapmayın. Herkesin eğlenebileceği bir şey yapalım. Vur bakayım bir iki telli. Hadi <Gülüyor>